Economie, ecologie. <Sessizlik> Haasten! Haasten! Barış Gençer Baykan, Mahir İlgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi, Ekoloji'den herkese günaydın. Bu hafta Barış Gençer Baykan, Serkan Ocak ve ben Pelin Cengiz birlikteyiz. Ee, hem ekoloji hem iklim e, ve belki gündemdeki <gülüyor> bizi ilgilendiren e, siyasi e, gündemlerle ilgili e, süremiz el verdiğince bugün e, bahsetmeye çalışacağız. Ee, Serkan senle başlayalım istersen. Senin e, e, e, epey bir gündemin var. <gülüyor> e, evet. Epeydir ben... bahsedemediğim. Tatil yapmıyorsun galiba. Yani e, evet. tatil değil ama şu sıralar gittiğim işler biraz da tatil gibi açıkçası. <gülüyor> en son Fransa'ya birkaç haftadır yoktum. Fransa'ya gittim Provence bölgesine. Hı hı. Yani o kadar güzel yerler gördüm ki. Ama ben e, gördükçe mutsuz oldum. <Gülüyor> gördükçe mutsuz oldum. O lavanta bahçelerini, o korunmuş doğa dokuyu e, gitti. Gittiğim yerlerdeki küçük kasabaların kimliklerini yüzlerce yıldır nasıl koruduğunu gördükçe hakikaten morali bozuldu. Yani önce bir etkileniyorsunuz, büyüsüne kapılıyorsunuz. Hemen bahsedeyim birkaç tanesinden. Lacoste diye bir köye gittik bu markada olan aynı zamanda. <gülüyor> ee, aynı isimde bir köy var. Ee, 1400 yılında kurulmuş bir köy. Ee, evet. Ve köyde inanın ekstra hiçbir şey yapılmamış. Hiçbir bina yıkılmamış, hiç yerine bir şey yapılmamış. Sadece sağlamlaştırma, restorasyonlar yapılmış. Ee, bir e, ortalık bir ticaret haneye dönmemiş hani bu tarihi dokudan dolayı inanın su alacak yer bulamıyorsunuz yani çok sıcaktı hava su alacak yani yer bir market, yok bir bir, bir tane ufak bir bakkalı gibi. var bir tane de ufak kafesi var çay içebileceğiniz dört tane masası olan başka hiçbir yer yok hemen aklıma şirince geldi evet Yani Şirince'de ne kadar bir güzel bir dokusu var. Hani bir kimlik taşıyan ender yerlerden bir tanesi. Ama bakın her kapının önünde ticarethaneye dönmüş durumda. Size organik diye nar ekşisi veriyorlar ama gidip süpermarketten alıp arkada doldurup küçük şişelere satıyorlar. Yani böyle bir böyle bir anlayış var. Bu anlayışımızı yani her konuda bizim bahsettiğimiz burada çevre konularında şehir planlaması konularında hakikaten bu bir kültür diye düşünüyorsunuz yani oralarda eee Salt diye bir yere gittim Avignon Tiyatro Festivali'ne gittim eee İnanılmaz e, lavanta bahçeleriyle dolu adamlar hı hı. <gülüyor> lavanta'yı keşfetmişler lavanta'nın dondurmasından sabunundan parfümünden oda kokusuna her şeyini yapmışlar bizde de lavanta üretiliyor e, ama bunun henüz daha e, kıymeti bilinmiş değil işletemiyoruz e, her şeyinden faydalanmış durumdalar Avignon e, tiyatro festivali Avignon'da çok önemli bir bölge orada e, onlarca yıldır bir tiyatro festivali yapılıyor Ee, oradaki şehir de surlarla çevrili bir şehir, surlardan kapıyı, kapıdan içeri girdiğiniz zaman bir dev bir sahneyi andıran e, bir periyottu. Orası Temmuz ayı boyunca e, dünyanın en önemli tiyatro festivallerinden bir tanesi yapılıyor. Yine orada da oradaki manzara da şehri gördüğünüz zaman, bölgeyi gördüğünüz zaman e, kimliğinizi nasıl koruduğunu Ee, görüyorsunuz oradaki o ilk andaki o mutluluk veren heyecan bir süre sonra kendi memleketini düşününce o kıyaslamaya girince oturuyorsunuz orada papalar Papalık Sarayı diye <gülüyor> çok e, meşhur bir yer var, en önemli meydanı. Oturdum oraya, yani dakikalarca düşündüm yani. Bu düşünceler <gülüyor> geçiyor aklıma, güneydeki, e, Akdeniz'deki yerler gidiyor. Yok olan e, güzelliklerimiz, yani, yok olan şelaleler geliyor aklıma. Evet. Şelaleyi özellikle söyledim. Evet, hem kentleşme ee, hem de aslında e, ekolojik dokunun korunması, e, ürünün nasıl e, korunarak, yani tarımsal arazilerin nasıl... E, korunarak e, büyütüldü ve onun e, aslında tabii ticari bir boyutu da var ama sonuçta hem e, kent dokusunun korunmasına hem de ekolojik yapının e, korunmasına e, yönelik e, önemli bir örnek Tartıştı olmuş aslında. Tartıştıkları en büyük meselelerden bir tanesi lavantaları elli mi keselim makineli mi keselim? <gülüyor> En çarpıcı örneklerinden... Evet güzelmiş. Tersi. Hemen geçelim. or diye mesela ben orada tartışılan bir meseleyi... Tesadüfen oradaki e, yaşam hakkı savunucularının öğrendikleri bir şey bu. E, ben biliyorsunuz Radikal'den şimdi Hürriyet e, Seyahat ilavesine geçtim. E, orayı hazırlıyorum. Bir yandan da e, çevre haberlerini elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bu haftaki kapağımız Türkiye'nin en güzel 10 e, şelalesiydi. Hmm. Bir yandan Türkiye'deki e, Yıldırım Güngör yazmıştı akademisyen... E, en güzel şelalelerimizi yazarken bir yandan da e, Ordu'da iki tane daha el değmemiş hiç kimsenin görmediği fotoğraflarını görünce ben şaşırdım. Ben e, annem babam Ordulu oralarda çok sık gidip geliyorum ama hiç varlığından bile haberdar değildim. Çünkü hakikaten el değmemiş girilmiyor coğrafya açıdan da zor. Kurşuncal ve Selimiye şelaleleri var hı hı. E, Altınordu ilçesinde. E, oradaki çevrecilerin e, tesadüfen öğrendikleri bir şey bu iki şelaleye e, birbirini takip eden şelaleler e, üstteki şelalenin tam olduğu noktaya bir hidroelektrik santrali yapılacakmış. Bu hidroelektrik santralde de e, belli megawattın altında bir megawattın altında olduğu için çevre etki değerlendirme sürecinden muhabbet. muaf. Dolayısıyla hiçbir yere asılmıyor. Hiçbir şekilde kimse öğreniyor Bilgilendirilmiyor. Çok tesadü, tesadüfen öğreniyorlar bunu ve hemen e, tabi... E, önce kamuoyunu bilgilendirme yöntemine gidiyorlar. Çünkü idari anlamda başvuracak bir şey yok. Hukuki olarak dava da açacak bir şey yok. Bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor oradaki insanlar. Ben de bunu öğrendim. Fotoğraflarımda gördüm. Hakikaten büyülendim. Bunun haberini yaptım. Yani Peki orada e, bir turizm var mı? Yerel bir turizm ya da izole bir yerde mi? bu? Şu anda orası izole. Tabii bölge halkı biliyor, biliyor ama hı. dışarıya turizme hani açılmış bir yer değil. Bir tanesinin şimdi tabii radyat olduğumuz için gösteremiyorum fotoğraflar. Hakikaten <gülüyor> Radikal'de var ama bunun haberi. Kuşuncal ve Selimi ...diye e, şeyler yazınca hemen çıkar. E, bir tanesinin döküldüğü yerde... ...bir e, göl gibi bir şey de oluşmuş. İnsanlar giriyorlar, yüzüyorlar hmm. orada. Bölgeye halka kullanıyor ama... Ya, e, ...zaten çok fazla da açılmasın. Tabii yani. yok, o yüzden, Çünkü, o yüzden değil de belki yani... E, ...koruma şeyi bazen... ...koruma kullanma dengesini iyi oturtursak... E, yani, ...daha sahip çıkarız gibi... Bura, buranın hiçbir koruma statüsü yok. Kesinlikle bir koruma statüsüne alınması lazım ama biz... Bugüne e, kadar alınmamış de, değil mi? Bugüne hiç? kadar herhangi bir şekilde alınmamış. Yani bu... Benim rastladığım en son örneklerden bir tanesi. Bunun gibi onlarca örneği biliyoruz. Tabii, evet. ee, bu değerlerimizi korumamız lazımken biz neler yapıyoruz? Yok etmek için uğraşıyoruz. Yukarıdaki'nin suyunu kesecekler. Otomatikten aşağıdaki, aşağıdaki de, de aşağıdaki, aşağıdaki de yok, de yok olacak. olacak. Yani insanlar o kadar güzel şeylerimiz var ki bu nokta evet. yani ben biraz daha farkındalığım arttı ister istemez. Eee evet. bunları yok etmek için uğraşıyoruz. Halbuki bunları göstermek için eee bunlar o cazibe merkezi yani bir yandan da eğer ...o koruma kullanma dengesini iyi... Kavrayıp anlayıp ona göre bir projeler üretebilirsek harika şeyler edeceğiz. Yani tabi burada koruma kullanma tabi yani kullanmadan kastımız en kötü kullandığımız e, kavram. Yani e, e, e, kullanmayı tabi burada çok tırnak içinde kullanıyoruz. Kullanma dediğimiz bakalım. mesele tabi ki yani gördüğümüz her suya hes yapmak değil. Yani insanların oradan bir şekilde faydalanıyor ve doğayla iç içe e, yaşamı orada e, sürdürüyor e, anlamında tabi söylüyoruz bunu. Faydalanma ama yani faydalan... enerjinin ekonominin ne bileyim turizmin sınırlarını yani. Belli yerel, ölçek, yani ölçek, ölçek. Ölçeklerde, yani yerel ölçeklerde yapılması en önemlisi yoksa. Pelin evet. şey dedin suyu kullanma. Ben şimdi 2006'ya e, geri dönmek istiyorum. 2006'da e, bir su kullanım hakkı anlaşması çıktı. Ve e, 49 yıllığına bütün sular e, özel şirketlere kiralandı. Bütün kullanım hakkı onlara Hı -hı. verildi. Şimdi dün Çevre ve Orman Bakanlığı bir bülten paylaştı. Yeni bir su kanunu taslağı hazırlanıyor. İşte 73 kurumdan, üniversitelerden e, ilgili tüm Sivi yerlerden, Sivil toplum kuruluşlarından görüşlerin alındığını bunun hazırlanacağını söylüyor. Neden? Çünkü e, daha önceki su ile ilgili kanun 1926'da çıkmış ve e, günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği şey yapıyor. Burada dikkat için çekmek istediğim bir nokta e, su kullanım hakkını 29 yıla indiriyor. Hı hı. Yani ne değişti? Şimdi şu anda e, hakikaten Atalan Üsküdar'ı geçti çoktan. E, 49 yılına kiralandı ama bundan sonra hiç dere kalmadı ki hiç akarsu kalmadı. Kalmadı Şimdi evet. Şimdi bu saatten sonra 29 yıllığına kiralayacağız artık. Bazı şeyleri yani deneme yanılma yoluyla görüyoruz, öğreniyoruz ama... Bu memlekette hep iş işten geçmiş oluyor yani hep çok klasik örnektir ya ya birisi ölür ondan sonra üst geçiti yaparlar o yola. Evet. ondan sonra yine ölür birisi alta tel döşerler bu oradan kimse geçmesi tabii burada toplumsal bir kültürün de çok önemli bir payı var ama şimdi su yeni bir su kanunu yapılacağına sevinelim mi yoksa bu 20 yıl Aradaki farka bakın 3 yıl 5 yıl su kullanım hakkının 29 yıla indirilmesi 49 yıldan. Bunu üzülelim mi ben hakikaten şaşırıyorum. Evet evet. Yani Bazı burada... düzenlemeler hiç dokunmasak daha iyi derler ya bazı <gülüyor> yani şeyler. Toprak <gülüyor> konusunda su konusunda enerji kanunu da mesela uzun süre bekledik 2014'ten pardon 2004'ten 2011'e bekledik ama. Özellikle yenilebileceğin enerjilere destek 7 yıl çok gecikti. <gülüyor> yani belki piyasaya bırakılsa hiç o alan regüle edilmese. Tabii yani fosil yakıtları olan teşviği saymıyorum ama. Ve tabii yani limit e, konması meselesi. Limit konması evet yani bazen e, yapılan yasa iyi niyetlerle yapılırken yapılır gibi göz, özellikle gözüküyor. Özellikle güneş ve rüzgarda çok ciddi e, sınırlar. Yani abi. talebi karşılayamadı Kesinlikle. tabii yasa ve e, çok sayıda aslında e, yenilenebilir enerjinin payı Türkiye'de daha yüksek olabilecekken bu fırsatı e, kaçırdık. Evet hem güneşte sınır kondu rüzgarda ölçüm galiba istendi. Evet. 12 ay boyunca ölçüm yapılıyor ölçüm direkleri dikiliyor. Tabi de bu aktörleri yani burada yatırım yapacak e, aktörleri olumsuz Hı -hı. anlamda etkiliyor. Evet ee, isterseniz bir ara verelim aradan sonra e, bu su meselesine ve gündemdeki diğer konulara değinmeye devam edelim. Summertime and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. daddy morning, you gonna rise up singing. You gonna hide your way Oh, take to the sky. Nothing will hold you. We're dead in mammy. There, be standing by. Sometime I feel. Like Like a child. Sometimes I feel like Just alone, away from my home. 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada çaldığımız parça Mahalia Jackson'dan Summer Time'dı. Merak eden dinleyicilerimiz için onu da e, söylemiş olalım. E, su e, meselesini e, konuşuyorduk e, ilk yarının sonlarına doğru. E, tabii şimdi e, ciddi bir planlama e, gerekiyor aslında. Bütün bu e, su varlığının e, yönetilebilmesi için ve e, tabii burada evet. hala daha baraj e, yaparak e, su sorununu çözmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız ve burada çok önemli bir mesele var. E, aslında bu çözüldüğü zaman e, yani belki bu zihniyeti de biraz daha e, geride bırakmış olacağız ve e, yani geride kalmış olan su kaynaklarımızı belki biraz daha koruyabileceğiz. Şimdi mesela Türkiye'de meteorolojik kuraklığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı takip ediyormuş. Hidrolojik Kuraklığı, Enerji Bakanlığı, Tarımsal Kuraklığı da Tarım Bakanlığı izliyormuş. Dolayısıyla yetki, burada karmaşası yetki karmaşası mı Yetki karmaşası ve inanılmaz bir çok başlık var. Yani dolayısıyla bir tanesi kuraklık var derken Başka bir şey kastediyor e, mu? Başka bir şey kastediyor evet. aslında. Çünkü Enerji Bakanlığı da şunu kastediyor. Demek ki yani barajları e, tam kapasite çalıştıramayacağız. Bundan dolayı da belki işte enerji ithal etmek zorunda kalacağız gibi bakıyor. Ama işte öte yandan e, barajların susuz kalmış olması işte içme suyu sorununun. Başka türlü bir orada sorun olarak baş göstermiş olmasıyla işte enerji Başka... açığı meselesini çakışıyor. Çakışıyor evet yani bunu tek elden yönetimini yapabilmek gerekiyor ve bununla ilgili de bilemiyorum aslında var mı bakanlıklar arasında bir koordinasyon, bir koordinasyon. yani şu gün geldiğimiz noktada. Baraj dolluk oranlarıyla ilgili yine çok düşük rakamlardan bahsediliyor ve hala daha yani Ağustos ayının artık kaçı oldu hala daha ciddi bir tasarruf yapın çağrısı yapılmamış olması yani burada çok evet. önemli bir gayri ciddilik içinde ilerlediğimizi 19 gösteriyor. 19.9 ben son hatırladığım rakam İstanbul için. Sapanca Gölü'nün neredeyse dibi gözüktü gibi basın haberler vardı. Herhalde seçimler bekleniyor seçimlerden. Ya seçimler burada benim sonra... de hatırlatmak hı hı. isteyeceğim bir şey var dinleyicilerimize. Bu 19 rakamları, işte %20'lik rakamlar falan. Ee, daha önceki yaptığım haberlerden hatırlıyorum. Bu barajların ...belli bir seviyenin altına geldiği zaman... ...yani %10'un altı belki... Kullanıl ...kullanılmayacak. Tabii. Çünkü balçık çamur halinde Tabii. bunu filtre edilemiyor. Dolayısıyla burada bir hani... direkt barajların o en az bir %10'luk kısmını... ...yok saymak gerekiyor. Aynen ben bir kere öyle. Elmalı Barajı'na gitmiştim. Şöyle bir sıkıntı da var. Bu da başka bir sıkıntı. İSKİ'nin barajlardaki doluluk oranına göre... ...Elmalı Barajı %7 idi. Ben barajın... Ee, neredeyse ortasına kadar gittim, tek damla su yoktu. Yani çok az bir, belli bir bölümünde vardı. O da hakikaten zaten kullanmadıklarını da söylemişlerdi o zaman. %7 diyor ama e, zaten o çok az, belki de daha da az bilemiyorum ama o, o su da kullanılmayan bir su zaten. Evet. Yani bunu da, bunu da hatırlamakta e, fayda var. Geçen işte çok şiddetli yağışlar olmuştu işte 10 günlük 10 günlük doldu denildi. Barajlar doldu falan denmişti. Burada da hatırlatmak isteyeceğim istediğim bir başka bir boyut var. Eskiden işte e, Beyoğlu'ndaki o İstiklal Caddesindeki sahneye herkes hatırlıyordur. İnsanlar e, diz boyu e, sulara gömüldü. E, hemen belediye başkanı Kadir Topbaş açıklama yaptı. Ben biz 100 yıldır, bir asırdır neredeyse Ee, ...bunun altyapısına dokunmuyoruz. Sadece iyileştirme yapıyoruz. yani Altındaki o yağmursu giderlerine herhangi bir dokunma yok. Yani hı hı. Kapasite daha da arttırımı var. E ne oluyor? Demek ki 100 yıldır böyle bir şey görmemişiz. Yani e, metrekareye 25 litre... E, su düşmüştü o gün. 15 dakika içinde. Hakikaten burada yani her zaman biz kamu kurumlarını suçluyoruz ama burada bu suçlayacak çok fazla da bir şey yok. Çünkü bir asırdır yani e, eleştireceğimiz başka bir boyutlar var ama bir anlık yağış itibariyle yani yapacak çok fazla bir şey yok. Yani her yerinde buna benzer şeyler olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken e, Kadir Topbaş da söyledi. Yani dünya değişiyor. Bu değişim evet, tam açıklama ama. Dünya bize bazı sinyaller değişiyor. veriyor dedi Bak, ama iklim ya, değişiyor diyemedi. Diyemedi. Biraz komik <gülüyor> komik kaldı. Hava da dünya sinyaller veriyor. Ne demek? Dünya sinyaller yani bunu, bunu veriyor. Bunun adı. Bunu zaten e, akademisyen, bilim bunun insanları da, Çoktan beri uyarıyorlar. E, bunun adını koyduk aslında. De, evet yani iklim değişikliği bilim deniyor buna. Bilim insanları uyarıyor sürekli. Yani artık ekstrem hava olayları yaşanıyor. Bugün hortum uyarısı evet. yapılmıştı. Yani hortum uyarısı ne demek İstanbul'da? Biz böyle bir şey gördük <gülüyor> mi hiç? Ama maalesef artık iklim buna doğru gidiyor. Demek evet. ki hakikaten yani, sinyal veriyor. Yani tabii verir. sen e, yani belki yerel yöneticilere ve siyasetçilere e, çok Çok fazla yüklenmemek lazım diyorsun ama o bahsettiği yılın beşte birlik kısmı son yirmi yılında da belediye idaresinin yani kendisinin bağlı olduğu ve işte daha önce aynı gelenekten gelen insanların İstanbul Belediyesi yönetiminde olduğunda tabii aslında Kadir Topbaş'a hatırlatmakta fayda da var diye düşünüyorum. E, iklim müzakere toplamından bugüne yirmi yıldır en azından bir uyarılar... ...feci şekilde geliyor bilim insanları. Nasıl sadece politikacılar bunu anlayıp e, uygulamaya geçmeye çok ayak diretiyorlar ve tehdit ediyorlar ya, diye düşünüyorum. Evet. Biz şu an bilim insanları şu anda tasarruf tasarruf tasarruf diye bağırıyor. Ee, bakanımız rahat olun rahat olun 40 yıl <gülüyor> sorun yok diye var ya yani. Demek ki bir sorun var İkisi iki, yani bu Bakan da Veysel İroğlu da bir bilim insanı aslında Profesör iti çevre bölümünü evet. kurmuş Yani diğer uzmanlar da şunu söylüyorlar Yani elinizde su varken tasarruf yapabilirsiniz Su yokken yapabilecek bir şey yok zaten ee, Biz bugün bunu yapmıyoruz Neden? Çünkü A planımız var B planımız var C planımız var A planımızda. Düzce'de baraj, B planımız ne? ıstırancı ormanlarına başka bir baraj. Yani etraftaki e, çevre, İstanbul'un çevresindeki suyu sömürme üzerine evet, bir e, politika var. Yani barajın yapılıp yapılmaması çok ayrı bir tartışma ama yani bu, o, o su bizim değil ki İstanbul'un değil o su. Zaten yani. <gülüyor> Melen'den su taşınıyor. E, Şu anda Melen'den taşı... geliyor. Evet ama Melen'deki suyun da azalması sebebiyle işte bu Sakarya Nehri'den e, su e, İstanbul'a taşınması... E, ...gündeme gelmiştir. Hatta orada gelmişti. sağlık problemleri çıkar Fakat, mı diye... ...şey ve mühendislerinin anlaştığımızı Orada çok ciddi sanayi e, ve e, evsel atık e, sorunu var e, Sakarya Nehri'nde çok ciddi. Ağır metaller e, içeren yani çok yoğun kirlilik içeren bir su. Dolayısıyla onu aratıp İstanbul'a e, taşımanız lazım. Yani, o da başka bir maliyet, başka bir yatırım demek. Ben Sapanca gölünü Şubat ayında bir dalış yapmıştım orada bir bilim insanıyla... Ee, ötrifikasyon başladı demişti yani su altını biz görüntüledik Hı. ötrifikasyon nedir su altındaki canlının yani istenmeyen bir boyuta ulaşması bu da ne yapıyor sudaki oksijeni emiyor yani e, oradaki bitkiler yayılıyor yani, ölmeye başlamıştı resmen e, dolayısıyla daha da kötüye giden bir, bir tablo var yani biz orası e, dü, dü, dü, dü, dü, konjektürün aksine orası da daha çok beslenmiyor orası da bir kötüye gidiyor. İkinci planımız bu. Üçüncü planımız ne? E, bugün gözbebeği bebeği olmaması gereken e, İne Adadaki Longoz ormanlarını besleyen suları almak. Yani buna hakkımız evet. var mı? Evet. Bence buna hakkımız yok. Yok tabii. Evet yani artık kendi, kendi kendine yetemeyen bir şehir İstanbul. Ve dolayısıyla e, sürekli devamlı e, çevresindeki illerin... ...kaynaklarını sömürmek... ...durumunda kalan bir şehir... Bu özellik durumunda. tartışmasını bile körükleyebilir yani... ...kimin suyu, yani kim kimin kimsini kullanıyor... ...yani iller tabii. ve şeyler, farklı yerler yönetimler... ...kaldı ki... ...Melen ve Sakarya Nehri'nin sularını... ...yani Sakarya Nehri'nin suyunun temiz olduğunu... ...ve Varsayıyor. tam kapasite bir şekilde... ...İstanbul'a taşıdığımızı varsayıyoruz... ...Melen ve Sakarya'yı... ...bunun zaten... ...gelen su İstanbul'un... ...günlük su ihtiyacını sadece... ...üçte birini karşılayabilirmiş... Hı. Yani düşünün yani dışarıdan getirdiğiniz su, su bile yetmiyor, yetmiyor bu şehri işte içirmeye veya başka türlü kullanımlar için bunu yapacaklar evet. bunu yapacaklar ve sonra adına diyecekler ki koruma kullanma. <gülüyor> Yani benim evet. tahminim bundan sonra her Mayıs ayında bu şeyi konuşmaya devam edeceğiz. Yani her Mayıs ayında. Belki daha erken. Daha erken. işte evet. Yazı geçirebilecek miyiz? Ne kadar su kaldı? Belki daha erken çünkü oldu. niye? Yani Eylül itibariyle yağışların normal şartlarda yağmasını bekleyeceğiz ama Eylül'de yağmaya başlamayacak. Daha geç yağmaya başlayacak. Daha kısa süreler yağmaya başlayacak. Ve yani bu şekilde yoğun yağışlarla birlikte de E, nemle yok olacağı için e, hiçbir zaman aslında belki de eski doluluk oranlarına e, barajlarda ulaşamayacağız. Ve ilk bölümde senin bahsettiğin enerji konusunda da bu da bir sekteye uğrayacak mutlaka. Evet. Yani barajlardan üretilecek e, elektrikte. O zaman da acaba nükleer mi ön plana çıkaracak? Bakın kuraklık var. E, HES'ler ve şeyden biz su üreterek <gülüyor> üretemiyoruz nükleeri bir çözüm olarak e, dayatması muhtemel. Bir başka noktaya da değinmek istiyorum ben. Şimdi e, geçen Fransa'ya gittim oradan söz açılmışken e, yani dışarıdaki pet şişelerdeki suya e, birkaç tane su aldım. İnanılmaz korkunç paralar ödedim yani. Her şey <gülüyor> o kadar pahalı değilken su inanılmaz pahalı. Yani küçücük suya iki buçuk euro falan verdim. E, genelde de böyleydi. Olması ee, gerektiği bu mu acaba? Yani, su... şu, yani Şey tabii çok derinlemesine bir de araştırma yapmadım ama bu çok bilinçli bir politika. Çünkü insanlarla konuştum. Hani bunu e, ticari boyutuyla değerlendirmedim ama insanlar diyor ki biz o sulardan içmiyoruz. Çeşmedeki sulardan içiyoruz. Yani bir, e, bir algı, bir kültür meselesi aynı zamanda. ya yani bizde Bizde de aslında İstanbul'da e, musluklardan akan suların içilebilir olduğunu savunuyorlar ama ya güvenmiyoruz ki hiçbir evet. şekilde güvenimiz yok ee, önce bir e, güvenimizin oluşması lazım ee, bunun dışında başka ticari lobiler var ee, bunların bir kırılması gerekiyor o, o pipet işlenen sularda nereden alınıyor yine gelip gidip Sakarya'daki işte Sapanca, Uğul, gülün, Sapanca Gölü'nden ee, oralardan çekiliyor bu da başka bir ciddi bir korkunç boyut hem cebimizdeki kaynağımız akıyor paramız akıyor e İşte en başta Hamidiye Su İstanbul'un suyunu ...çıkarıyor, şişeliyor ve dünyanın bilmem Bütün kaç dünya ülkesine ya, evet. Bütün satıyor ve bu. şu anda dünyanın en büyük, büyük üç şey. su üreticisinden birisi olmuş Hamidiye Su... E, su ihracatında ve e, hatta geçenlerde ben hatırlıyorum bir açıklamaları vardı 2014 yılı e, sonunda dünya şampiyonluğuna Hı. oturmak yani e, burada e, bu kadar ciddi aylardır bahsedilen su meselesi su sorunu devam şey ederken ya yani hamidiye su gidip bununla övünebiliyor. biliyor e, yani bu bu bu sorunlar bu zihniyetler e, çok kolay değişmeyecek gibi geliyor bana Süremiz de daralıyor. Ee, en son e, istersen bir şu ufak e, karetta'yı e, konuşalım ve e, programımızı öyle kapatalım. Evet, Geçen hafta bir mucizeye tanık oldum. Ee, çoktandır <gülüyor> merak ediyordum. Antalya Çıralı'da karetta karetta'ların yuvalarından çıkıp denize gitmenin şahit oldum. <gülüyor> Yaklaşık bir 10-15 metre gidiyorlar ama belki onlar için e, yaşama tutunmanın ilk şeyi, ilk <gülüyor> adımı... 110 milyon yıldır kareta karetalar bu sahillere yuvalıyormuş. Yani dinozorların bir kısmını beraber yaşamışlar. <gülüyor> ama biz onları artık tabii neslilerini e, kentleşmeyle, yapılaşmayla, yanlış kararlarla e, turizmdeki artı kitlesel turizmle maalesef ya yaşamlarını yok ediyoruz. E, bin, her bin karetadan, her bin yumurtadan dördü yaşıyor. Hmm. ve Bunların sahile gece çıkıyorlar ama bazı güçsüz olanlar e, sabaha kalıyorlar. Sabahta Güneş ışığını takip edip e, denize gitmeleri gözüküyor ki gidem insanın da değmemesi aslında değmemesi lazım. Çünkü manyetik alanlarını etkiliyormuş insan onu eline aldığında. Eğer öyle varsa ve yaşamaları istiyorsak gece aynı şekilde alıp yarı yoldan e, yine aynı yerden denize girmelerini sağlamak e, gerekiyormuş. E, şeyi anladım. Boşuna bir sembol olmadı. Türkiye'de doğa korumanın sembollerinden biridir. 80'li yıllarda verilen mücadelelerle ya Gerçekten bir mucize yumurta kırılıyor denize gidiyor ve 24 saat yüzüyorlar hı hı. diğer avcılardan ee, kurtulmak için ki yaşama tutunabilsinler diye. Ee, herkesin görmesini dilerim. Evet, yani Güzel bir doğuma tanıklık etsin. Kesinlikle yani. özellikle çocukların bunu görme heyecanına tanıklık ettim. Yani o şeyi e, görenler bir daha unutabilecekleri bir şey değil. Turistler hı hı. çok gördü. E, o bölgedeki insanlar da ki öncesinde 20 yıl öncesine kadar kayıtalar avlanıyormuş balıkları, e, hı hı. balık stoklarını tüketiyor diye. Ama şimdi e, bir koruma çabası var ve bunu da Turizm için gidenlerin, turistlerin de desteklediklerini görmek e, güzel bir şey. Ben de yıllar önce evet. istuzu sahlinde e, karate karıtların yumurta yumurta bırakma anına hmm. tanıklık etmiştim. Hakikaten bir mucize. E, yani şu an yumurtadan çıkışına tanıklık edemedim henüz ama. E çok güzel. Son yıllarda önemli çalışmalar da var bununla ilgili. Dalyan'da bir e, rehabilitasyon merkezi var. Hatta daha büyük bir rehabilitasyon merkezi kurmak istediler ama bu çeşitli çevresel bir takım nedenlerden dolayı şu anda iptal edildi. E, Orta Anadolu var. Orta Anadolu e, bir denim üreticisi e, yani kot markalarına kumaş tedariği sağlıyor. Mavi Cins de bir, ciddi bir kampanya yaptı. Ee, bir tişört bastı. Bu tişörtlerden al, karete karete resmi var. Çok da güzel bir tişört. Bu tişörtlerden alanların e, bu karete karete yavrularına bir e, ciddi anlamda desteği de olacak. Oradaki kaynak tamamen bunlara da aktarılacak. E, yaşatmamız gereken varlıklarımızdan bir tanesi. E, çok sayıda e, yavrulama merkezleri var. Onlar orada bölgede koruma altına alınıyor. Bizim de onlara faydamızın olması gerekiyor. Gerekiyor. Yani evet. Bu hafta da, da sürenizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.